Onu estetik öyle zanlıyor kendilerini. Onlar Ehl-i Sünnet vel Cemaatiniz diyor o her kimleri Ehl-i Sünnet vel Cemaat değil. Başka bir taifedir. Öyle zanlıyor kendilerini. Ehl-i Sünnet vel Cemaat meselinin işaretleri vardır. O işaretler olmayınca bir adam o nişaneler isedikadan kendisi ben Ehl-i Sünnet vel Cemaat meselinden de sayılmak o iddiaları. Mesela Ehl-i Kobit tekfir etmeyecek. Ehl-i Sünnet Ehl-i Kobit tekfir etmez. Onlar tekfire ediyor Ehl-i Sünnet Olmaz, Ehl-i Sünnet vel Cemaat Ehl-i Kobit tekfir etmez. Bırak-ı dâle der, bilmem şii der, şia-i der, bilmem ne der de kafir demez. İşaretleri vardır, birkaç işareti vardır. Mesver'ine mesh edecek. Fasık-ı facir, imamın namaz kılacak. Fasık-ı yahut sadık, salih kişi. imam olursa ona itibar edecek, fitne çıkarmayacak. Hatta içimde rahat etmezsen gene bildirmeden kılarsın, sonra gider ki inya edersin namazında. Bildirmeyelsin, fitne çıkarmayacak. El-fitnet-i naimetünle anallahümen ekazâ. İçim rahat etme, duanıma namaz kılmak İşini adetleri kalbinde hoş geldin, gidip kılarsın geliyorlar. Söylemezsin ya, yani. takide çıkarmazsın. İmam'a fesos sıkıldırsa sana, sana, sana, bir, sana bir zararı yoktur. Namazın senin tam sahiptir. Verilen katmaniye göre. Ehl-i sünnet -i ve'l cemaat, salikleri şiay-i muhlifindir. Zamanımızdaki evmi, isna aşariye, bunlar şiay-i siyasiyedir. Hümeynilerin yani mezhebi, şiay-i siyasiyedir. Bizimki şiay-i muhlifindir, cemat. i bu ve'l sebetmez. Eshab Eshab'a Şartlar var böyle bir şey. Ama Hepsinin yerlerce verir hakkın.